Bu te Destanı. Bu band, zaman yayıncılık Selam dergisi tarafından hazırlanmıştır. Bu sahada ortaya konacak çalışmalara bir başlangıç olması ümidiyle hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Yazan İbrahim Sadri. Özgün müzik Barbaros Ceylan. Yöneten Ulvi, Alaca Kaptan. hicret Nebevi'nin 8. yılında Medine. Şanlı Bedir gazasından büyük imtihan Uhud'dan sonra Medine. Peygamber halkasının gün geçtikçe büyüdüğü İslam'ın çığ gibi yayılmaya başladığı bir dönemde münevver Medine. İslam'ın gül sadası, sınır tanımaksızın yeryüzü coğrafyasının her yerine ulaşmaktadır artık. Kaynak Medine. Artık Allah Resulü'nün tayin ettiği elçiler, çeşitli topluluklara İslam'ı tebliğ için giriyorlardı. Sahip oldukları malla, servetle, askeri güçle övünen... Büyüklenen Rum kaiserlerinin İran kisralarının karşısında Allahu Ekber diyen İslam elçileri vardı İslam vardı Sömürünün altında ezilen Mazlumların zayıfların yanında Tevekkeltü Teal Allah deyip Allah'a sığınan İslam elçileri vardı İslam vardı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Bu büyük sözün Sınırsız gücü karşısında Cahili köprüler atılıyor, kirler aklanıyor, insanlar Allah nizamına doğru koşuyor, koşuyorlardı. İşte böyle bir zamanda, hicretin 8. yılında, Münevver Medine'de Allah Resulü, Hazreti Muhammed, ben kabilesinden Haris bin Ümeyr'i, bir mektupla birlikte Şam'da bulunan Rum Kayseri'ne göndermeye karar verdi. Resulullah'ın bu kararı üzerine, Allah Resulü'nün, elçisi olmakla şereflenen Haris bin Ümeyr, Medine'den Şam'a doğru hareket etti. Haris bin Ümeyr, yolculuğun uzun kısmını tamamlayıp, Şam sınırında bir köy olan Mute'ye gelmişti ki, Rum kaiserinin Şam ülkesi valilerinden Şurahbil bin Amr'ın askerleri tarafından durduruldu. Sonra da Şurahbil bin Amr'ın karşısına çıkarıldı güzide İslam elçisi Haris bin Ümeyr. Orada biri var. Durduralım. Hadi bakalım. Dur bakalım. Kimsin sen? Ben Haris bin Ümeyr'im. Nereden geliyorsun? Medine'den. Ya demek Medine'den. Müslümanların şehrinden Bu valimizin çok hoşuna gidecek. Sen şimdi bizimle geleceksin. Benim yolum Şam'a. Sizin valinizle herhangi bir işim yok. Ben yoluma devam edeceğim. Ya demek zor kullanmak zorundayız. <Gülüyor> Nöbetçi. Valiyi göreceğiz. Bir tutsak getirdik. Biri. Sayın valimiz devriye gezerken çölde Medine'den Şama giden birini yakaladık. Getirin çabuk. İşte sayın valimiz. Ben Suriye valilerinden Şurah bil bin Amr'ım. Şöyle bakalım. Kimsin sen? Ben Haris bin Ümeyr'im. Sen Muhammed'in elçilerinden biri olmuyorsun sakın. Evet. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisiyim ve Şam'a Kayserinize onun bir mektubunu götürüyorum. Ver onu bana. Onu sana veremem. Resulullah onu kime gönderiyorsa ona vereceğim. Arayın şunun üstünü. Çabuk. İşte sayın valimiz. Mektup burada. Ver bana. Bebek Kayser'imizi İslam'a davet ediyorsunuz ha? Bağlayın onu ve hemen götürüp boynunu vurun. Ve şanlı İslam elçisi Haris bin Ümeyr, Şurahbil'in askerleri tarafından şehit edildi. Peygamberimizin o güne dek hiçbir elçisi şehit edilmemişti. Haris'in öldürülmesi Resulullah'a çok ağır geldi. Müslümanlardan birine karşı yapılmış en ufak bir saldırı, tek bir vücut gibi olan bütün İslam cemaatini derinden sarsmıştı. Peygamberimizin Müslümanları toplayarak Haris'in başına gelenleri onlara anlattı. Müslümanlar da silahlanıp hazırlanarak cürf ordugahında toplandılar. Ama bilmiyordu Şurahbil Müminler içlerinden birine yapılan en ufak bir haksızlığa hep birlikte karşı koyarlardı. Ama bilmiyordu Şurahbil İslam'da cemaat olmanın ne anlama geldiğini ama bilmiyordu Şurahbil, müminler ancak kardeştir ayetinin ne anlama geldiğini ve nasıl yaşandığını. Artık kim durdurabilirdi canlarını ilahi kelimetullah'a adamış mücahit sahabileri? Değil mi ki onlar imanda Allah ve Resulüne kopmaz bir şekilde bağlanmışlardı. Ve değil mi ki cihad imanın en önemli belirtisiydi. Silahlanıp yola çıkmaya hazırlanan İslam mücahitleri yaklaşık 3000 bin kadardı. Öğle namazı kılındıktan sonra Resulullah mücahitlere dönerek... Kendilerine kumandan olarak Zeyd bin Harise'yi tayin ettiğini Eğer o öldürülürse yerine Cafer bin Ebi Talib'in geçmesini O da öldürülürse kumandayı Abdullah bin Revaha'nın almasını söyledi Eğer Abdullah bin Revaha da öldürülürse Müslümanlar kendi aralarından birini kumandan olarak seçeceklerdi Ve cürf ordugahında toplanmış Müslümanlar ağlamaya başladılar Çünkü onlar biliyorlardı ki Zeyde'de, de, e de Abdullah'a da artık geri dönüş yoktu. Resulullah onları şehadetle müjdelemişti. Ağlıyordu sahabiler. Ah diyorlardı. Keşke sağ kalsalardı da kendilerinden yararlansaydık. Ağlıyordu sahabiler. İmanın lezzetiyle, ölüme aldırmadan bile bile isteye isteye yürüyen mücahid kumandanlara ağlıyordu. Ve mutluydu Zeyd bin Harise. Ve mutluydu Cafer bin Ebu Talib. ...ve mutluydu Abdullah bin Revaha. İşte bir adım ötelerinde şehadet vardı. Mücahitler Medine'den yola çıkacakları zaman... ...Peygamberimiz beyaz bir sancak hazırlatıp... ...Zeyd bin Harise'ye verdi. Ona Haris'in şehit edildiği yere kadar gitmesini... ...ve orada bulunanları İslamiyet'e davet etmesini söyledi. Şayet İslam'ı kabul ederlerse onlara dokunulmamasını... ...kabul etmedikleri takdirde Allah'ın yardımına güvenerek onlarla çarpışmasını tavsiye etti. Hazreti Muhammed uğurlamak üzere veda yokuşuna kadar mücahitlerle birlikte gitti. Bu arada halktan birçok kişi de ordugaha kadar gelip mücahitlerle vedalaştılar... Onlara dua ettiler. Allah sizi her türlü tehlikeden korusun, sağ salim ve ganimetler elde etmiş olarak geri çevirsin dediler. Ve Müslümanlar Abdullah bin Revaha ile vedalaşırken o ağlıyordu. Ağlıyordu Revaha'nın oğlu, peygamber şairi. Ağlıyor, ağlıyordu. Ey Reva Han'ın oğlu, niçin ağlıyorsun? Ben ne dünya sevgisinden ne de sizleri özleyeceğim için ağlıyorum. Öyleyse? Ben Yüce Allah'ın kitabından içinde cehennem ateşinin anıldığı bir ayeti okurken Resulullah'ı dinlemiştim. Allah şöyle buyuruyordu. İçinizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu Rabbinin yapmayı üzerine vacip ve gerekli kıldığı bir gerçektir. İşte buna ağlıyorum. Cehenneme uğradıktan sonra oradan nasıl geri dönebileceğimi bilmiyorum. Allah sizin yardımcınız olsun. Sizleri her türlü tehlikeden korusun, sağ salim bize geri çevirsin. Fakat ben Rahman olan Allah'tan yarılanmak, kanları fışkırtıp köpürten bir kılıç darbesiyle... ...yahut ciğer ve bağırsakları kasıp kavuran bir kargı saplanmasıyla şehit olmak isterim ki... ...kabrime uğrayanlar... Allah bu savaşçıya doğru yolu göstermiş, o da doğru yolu bulmuş desinler. Onları köpürten bir kılıç darbesiyle, bir kılıç darbesiyle, bir kılıç darbesiyle. Yahu ve barsakları kasıp kavuran bir mızrak saplamasıyla ızrak saplanmasıyla bir muzlak saplamasıyla, şehit olmak isteği olmak istedi şehit olmak isteği olmak, olmak, olmak istedi Abdullah bir revaha Abdullah bir revaha kanları fışkırtıp köpürten bir kılıç darbesiyle bir kılıç bir kılıç darbesiyle Yahut ve barsakları kasıp kavuran Bir mızrak saplamasıyla, bir mızrak saplamasıyla Bir mızrak saplamasıyla, bir mızrak saplamasıyla şehit olmak isteyecek Olmak istedi. Şehit olmak istedi şehit olmak istedi şehit olmak istedi Abdullah bir revaha Abdullah bir revaha Abdullah bir revaha Abdullah bir revaha sen peygamberimizle ne konuşuyordun ya Abdullah Resulullah'a dedim ki bana ezberleyeceğim, aklımdan hiç çıkarmayacağım bir şeye emir ve tavsiye buyur. Peki, Resulullah sana ne dedi? Dedi ki, yarın Allah'a pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada secde ve namazları çoğalt. Allah'ı daima zikret. Ve nihayet yaklaşık 3000 bin kişilik İslam ordusu Veda Tepesi'nde Resulullah'ın bizzat uğurlamasıyla Medine'den ayrılarak Muhte'ye doğru yola çıktı. Gidiyorlardı. Karşılarındaki düşman kim ne kadar olursa olsun fark etmezdi onlar için. Gidiyorlardı. Şehadete, zafere doğru uçarcasına gülümseyerek gidiyorlardı. Gidiyorlardı. Allah'a tevekkül etmiş... Resulullah'a güvenmiş, kılıçlarını bilemişlerdi. Aziz İslam elçisi Haris bin Ümeyli şehit ettiren Şurahbil bin Am'ın, İslam ordusunun kendilerine doğru gelmekte olduğunu haber alınca yüz aşkın sayıda asker topladı. Ayrıca Müslümanların geleceği yollara casuslar ve gözcüler çıkarmayı ihmal etmedi. Bu arada Rum Kayseri Heraklius'ta da bin askerle birlikte Belka topraklarında bulunan Maab bölgesine gelip konaklamıştı. Aynı zamanda Hristiyan Araplardan da 100.000 bin kişilik bir kuvvet Heraklius'un ordusuna katılmıştı. mücahitleri ise bir süre Vadiyul Kura bölgesinde kaldıktan sonra Şam topraklarında bulunan Maan'a gelmiş ve konaklamışlardı. Düşmanın sürekli artan sayısı ve teçhizatının haberi kendilerine ulaşmıştı. Durum tehlikeliydi. Bu nedenle İslam mücahitleri istişare için Maan'daki konaklamalarını iki geceye çıkardılar. Sayın valimiz, Kaiser Heraklius haberinize erreştirdim. Çok kısa bir zamanda Rumlardan yüz bin askerle gelip Belka topraklarında mağara kondu. Çok Allah, çok Allah. Yüz bin biz toparladık, iki yüz bin askerle herhalde Müslümanların hakkından geliriz. Hepsi bu kadar değil sayın valimiz.